Günaydın. Haftanın ilk gününde yazar ve Yunus aktivisti Buket Uzuner'den hepimize haberler var. Geçtiğimiz haftalarda sizlere duyurduğumuz Kaş Yunus Parkı'nın kapatılması talebiyle yürütülen kampanyanın sahibi Buket Uzuner, geçtiğimiz hafta WWF Türkiye yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Yunuslara Özgürlük platformu ile bir araya gelerek Yunuslar için neler yapılabileceğini konuştu ve beraberce stratejiler belirlediler. Hatta Buket Uzuner bunu bütün imzacılarıyla paylaşarak yol haritasına bütün destekçileri de ortak etti. Kampanyaya imzalayanlara giden e-mailde Kaş Yunus Parkı'nın kapatılması için başlattığı imza kampanyasına destek verenlere gönülden teşekkür eden Buket Uzuner. Yunus parklarında eğlence adı altında yapılan işkenceye karşı birleşirsek Yunusları kurtarmamız mümkün. Mümkün. Hatırlarsan ilk gönderdiğim mektup böyle diyordu. Kısa zaman içinde bu düşünce etrafında 13.000 kişi birleştik. Esaret altındaki Yunuslar için büyük bir ümit olduğunu gördük diyerek sesleniyor imzacılara. Bu süre zarfında aralarında Hürriyet, Habertürk, Sabah ve Milliyet'in de olduğu birçok basın ve yayın organı ve birçok blog yazarı konuyu haberlerine taşıdığından bahsediyor Buket. Ve bunun duyarlı insanların desteği sayesinde olduğunu ve bu konu artık kamuoyunun gündeminde yer ettiğini herkesle paylaşmış. Kaş Yunus Parkı'nın kapatılması bu mücadelenin ilk adımı sadece. Geçten, geçen hafta sonu bundan sonraki adımları planlamak için WWF Türkiye ve Yunuslar'a özgürlük platformu ile ufuk açıcı bir toplantı yaptığını anlatan Buket Uzuner. O toplantıda onlardan Yunuslar'ın yüzgeçlerinin tıpkı bizim parmak izlerimiz gibi eşsiz olduğunu ve kimlik belirlemede kullanılabileceğini öğrenmiş. WWF Türkiye Yunuslar'ın bu özellikleri üzerine... Kuşadası ve Dilek Yarımadası, Milli Park ve Kaşkekova deniz koruma alanında tanıma ve kimliklendirme çalışmaları yürütüyor. Konuyla ilgili verebilecekleri destek de aslında bu çalışmalardan doğuyor. Yunuslara Özgürlük Platformu da yıllardır Yunus Parklarının tamamen ortadan kaldırılmasını hedefleyen çalışmalar yapıyor. Daha önce Kamil Koç, Denizbank, Opet, Boyner ve Hürriyet Çocuk Kulübü gibi markaların indirimlerini ve yakın zamanda Change.org'daki kampanyaları sonucunda da Groupon şehir fırsatının Yunus Parkı'na indirimli bilet satışını geri çektirmeyi başarmıştı Yunuslara Özgürlük Platformu. Şu anda Groupanya'nın da bilet satışını geri çekmesi için kampanyaları devam ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz Taksim, Yunusları adresini ziyaret ederek destek verebilirsiniz. Türkiye'deki Yunus Parkları'nı tamamen ortadan kaldırmak için WWF Türkiye ve Yunusları Özgürlük Platformu ile belirlenen yol haritası şöyle maddelendirilmiş. Kaş Yunus Parkı'nın tamamen kapatılması, Kaş Yunus Parkı'ndan sonra sırayla diğer Yunus Parkları için mücadeleye devam etmek ve yenilerinin açılmasını yasal hal düzeyde engellemek. Türkiye'de ticari amaçlarla kurulan Yunus Gösteri Merkezlerinin aynı zamanda bilimsel hiçbir dayanağı olmayan, Sözde engelli çocuk rehabilitasyon merkezleri olarak kullanılmasının önüne geçmek ve Türkiye'de yunus parklarında çalıştırılan yunuslardan genetik örnek alınarak kimliklendirme yapılması, böylece ölen yunusların yerine gizlice ve kanunsuz şekilde yeni yunusların getirilmesini önlemek. Bu yol haritasındaki ilk hedef olan Kaş Yunus Parkı'nın kapatılmasını başarmaya çok yakın olduklarını ileten yazar Buket Uzuner, sonra diğer adımları da tamamlayarak Türkiye'den yunus parklarını tamamen silmeyi başarmanın mümkün olduğunu bir kez daha dile getiriyor. Buket Uzuner önümüzdeki günlerde Yunuslar Özgürlük Platformu ile beraber Kaş Belediye Başkanı Sayın Abdullah Gültekin'i ziyaret ederek Kaş Yunus Parkı'nın kapatılması talebini kendisine iletecekmiş. Bundan sonraki süreçte imzacıların desteğinin bu mücadele için hayati önem taşıdığını da ekliyor. Atılan her imzanın Yunusların esaretini sona erdirecek bir ses bir haykırış olacağını söyleyen Buket, imzacılardan kampanyayı sosyal medya ve diğer iletişim kanallarında paylaşarak kampanyanın büyümesine katkıda bulunmalarını rica ederek toplumsal duyarlılıkta sosyal medyanın gücünü ve desteğini de Yunuslar için kullanmak istiyor. Kendisini gezgin yazar ve Yunus dostu olarak tanımlayan Buket, imzacılara gönderdiği mektubu kültürümüzde özel yere sahip Yunuslara karşı yapılan işkenceye karşı böyle kenetlenmeye devam edersek ''Yunusları kurtarmamız mümkün. İçtenlikle yenileniyorum. Mümkün.'' sözleriyle bitiriyor. Yunuslardan ve doğal yaşam alanlarından bahsetmişken doğanın geri kalanını da unutmuyor Türkiye. Hemen Ankara-Mogan gölüne yapılması planlanan deniz uçağı seferlerinin başlatılmaması için süren imza kampanyasında hemen burada hatırlatalım. Konuyu bilmeyenler deniz uçağı diyorsanız ama Ankara'da ne denizi diyebilir. Hemen açıklayalım. Haliç'ten hareket edecek deniz uçaklarının Ankara'daki varış noktası Gölbaşı yani Mogan Gölü olacakmış. En azından Seabird Havayolları tarafından planlanan buydu. Bölgenin doğası, ihtiyaçları ve kaçılması gerekenlere hakkında en detaylı bilgiye sahip kaynaklardan biri olan Ankara Kuş Gözlem Topluluğu tarafından Seabird Havayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili doğa koruma kurumlarına yönelik başlatılan kampanya Mogan Gölü'ne su pisti yapılmamasını talep ediyor. Mogan Gölü hava alanı değil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 hem de Avrupa ile Afrika kıtaları arasında gerçekleşen kuş göç yollarının üzerinde bulunduğunda söylüyor. Henüz seyr hava yolları ve yetkili kurumlardan bir dönüş yapılmamış olsa da destekçi sayısının 5000'e yaklaşmış olması ve hızla artmaya devam etmesi halkın duyarlılığının er ya da geç yetkililer tarafından duyulmasına neden olacaktır diye umalım biz. En azından aradan bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen Mogan Gölü'ne uçak henüz inmedi. Kampanyayla ilgili siz de detaylı bilgi almak isterseniz son duruma her zaman change.org/morgan adresini ziyaret ederek sizler de öğrenebilirsiniz. Evet, değişim yaratmanın kolay yolu change.org'da kampanya açmaktan geçiyor. Burada herhangi rahatsız olduğunuz bir konuda kampanya açarak yetkililere seslenebilir ve değişimi yaratmak için ilk adımları atabilirsiniz. Mutlu ve olumlu değişikliklerle dolu bir hafta sizi bekliyor. Esen kalın.